Muhtemelen Hocam, izleyicimiz namaz kıldığı odada büyük bir ayna var. Bu namazımın kabul olup olmaması noktasına bir etki eder mi demiş? Yani karşınızda aynanın olması, sizin onu görmeniz namazdaki huşu amani olabilir. Ancak öyle bir mekandasınız ki ayna kıble istikametine konmuş. Başka bir yerde de namaz kılma imkanınız yok. Ne yapacaksınız? Mecburen kılacaksınız. Mecburen sec seccadenizi serersiniz, namazınızı kılar. Ve o aynaya mümkün mertebe bakmamaya çalışırsınız. Yani bu namazınız kabul olmaz diye bir husus yok. Mesela önünüzde bir ateş yanıyor. Ateşe karşı namaz kılmak, aynaya karşı namaz kılmak mekruhtur denir. Mekruhluk nereden geliyor? Ateşe karşı namaz ibadeti kim yapıyor? Mecusiler. Mecusiler yapıyor. Ha şimdi ateşe tapan çok öyle bir varlık yok. Bizim haşa... Yanan sobaya değil. karşı soba önümüzde seccademiz o istikamette namaz kıldık. Böyle bir arzumuz var mı? Hayır. Şu an itibariyle e, önünüzde soba yanıyorken namaz kılsanız mekruh denebilir mi? Hayır öyle bir şey olmaz. Evet. Çünkü böyle bir tehlike yok. Yani böyle bir düşünce de yok. E, orada kastedilen şey o dönemde mecusilerin yaptığı bir ibadet şekli var. Ona benzemekten dolayı kerahet söz konusu idi. Ama günümüzde böyle bir problem yok. E, ayna da sizi neden meşgul edecek? Biraz huşu Dikkat da dikkatinizi dağıtabilir. O noktada kerahetten bahsediliyor. Ama mecbursanız önünüzde mutlaka bir ayna olduğu halde namaz kılmanız gerekiyorsa dikkatinizi dağıtmadan namazınızı kılabilirsiniz.